Artık yemek bitmiş, Raci büs bütün serbest kalan çenesini İlhami efendiye metiyeler dökmeye hasret etmişti ki Hüseyin Nazmi, arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim dedi. Fatin Dilaver Bey, müsamerenin asıl fatihasını teşkil eden bu söz üzerine çırpındı. Elindeki bıçakla bardağına vurdu. Sükût, sükûtta davet ediyorum diyordu. Karşısında Hasan Latif Bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini ima edercesine yutkundu. Masar Feridun Bey Ferkaladi buku atta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı. Arkadaşım için meziyet midir, nakise midir bilmem. Eserin başlıca hassası, yeniliği mümkün olabildiği kadar görülmemiş, tanılmamış edasıdır. Masar Feridun Bey'in tek gözlülüğü, eserin şu hassasına bir tazim selamı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet Efendi'nin eğri fesinin arkasında sallanan püskülünde ufak bir infial titremesi fark olundu. Ahmet Cemil Refik'in şu hitabesine tamamiyle yabancı bir samimi sıfatıyla biraz çekilerek biraz lakaik ve lağvayi durmaya çalışıyordu. Hüseyin Nazmi halen susmak istemeyen, yavaş sesle İlhami Efendi'yi işgalle çalışan Raci'nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti. Evvela şiirin garp'ta 4 satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti. İşte şu dinîjeniz eser, oradan toplanmış tohumların şark güneşinde inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir dedi. Bizde şiir lisanının fark olunmayarak nasıl garp mahsullerinden müteessir olmaya başladığını İlhami Efendi'nin müsait bakmaya çalışan gözlerinin önünde izah etti. Daha sonra Büşbütün Ahmet Cemil'den bahsetti. Onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. Eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti. İnşa vasıtaları tabirine kaba bir latife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan raciyi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden, kafiyelerinden, kelimelerinden velhasıl bütün maddi denebilecek cihetlerinden bahsetti. Daha sonra Bilmem eseri anlatabildim mi? Fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir cümlesiyle hatime verdi. Hasan Latip Bey'in daima sükût etmek kâidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmet Cemile şimdi nöbet senin manasıyla tebessüm etti. Fatim Dilaver Bey bıçağını bardağa daha şiddette vuruyor, İlhami Efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalaa tevdi eden Racı'ye bakarak Eseri, eseri dinleyelim diye bağırıyordu. Ahmet Cemil iskemlesini çekti, sofraya yaklaştı. Evvela ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterini tebliğ ettiği eseri sofranın üzerine koydu. Başlamadan evvel heyetin re'yini istifsar ediyormuş gibi baktı. Hüseyin azmi gözleriyle "Hadi!" diyordu. Ahmet Cemil biraz bitesiz, titreyen sesiyle başladı. Henüz ilk beyitlerde boğazı kuruyor, sesi çıkmıyor. Elindeki kitap kendisine biz bütün yabancı bir müşevveş metinmişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. Bir aralık karşısında Masar Feridun Bey pek taze bulduğu bir fakir için güzel dedi. Ahmet Cemil biraz kuvvet buldu, yavaş yavaş gözlerinden bir sız ses kalkıyor, sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. Şiir evvela bir bahar bulut parçasından serpilen tebahhura müheyya katricikler gibi yavaş yavaş ağır ağır müstahane bir nüzulle dökülüyor guya şu heyetin dimalarına muattar muandır bir serinlikle latife eden büselerle temas ediyordu. Ahmet Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş sonra iki mısrayla o parlak levhayı hülya arkasından koşan gençliğe tatbik etivermişti. Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. Fatin Dilaver Bey tombul vücuduyla daha ziyade sokuldu, hazından Ahmet Cemil'e sarılacak zannolunuyordu. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan lahnelerden geçtikçe değişiyor. Ahmet Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu. İlk önce dinleyenler bu vezin tebettülünü fark etmiyor gibiydiler. Sonra bir aralık İlhame Efendi eğilerek kaşlarını çatarak kulak kabarttı. Süleyman Vahdet Efendi'yi dikkati davet eden bir işaretle baktı. Sükut arasında bu küçük hareket herkes için dikkat işareti hükmüne geçti. İbdi dağlarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hazır oluyor gibiydi fakat Ahmet Cemil'in sesi bazen bulutlarda serinlik arayan şahinler gibi yükselerek bazen yüzercesine hafif hafif dalgalanarak ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafeşle geçerek kah bir ızdırap şehiği ile boğazda tıkanarak kah matem yaştırı şeklinde sürüklenerek nagihan bir ümit andresi ile neşeli ara sıra bir derecin şırıltısıyla rüyaalı dizinlerin tenevvürlerinden kafiyelerin bir musiki parçasında her tekirur eden birer münferit sound gibi mütekabili terennümünden geçip gittikçe bu eserden sükr veren bir şiir havası tebahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinleyenleri sardıktan sonra yüksek bir mıntıkaya doğru yükseliyordu. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek kokuları ile dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir aleme dalmış gibiydiler. Sakit mefhut kaldılar. Ahmet Cemil şimdi kimseyi görmüyor, elinde parmaklarının hafif bir hareketiyle çevirdiği defterine, nadir bir bakışla, hatırasına yardım ederek, uzun kumral saçları, lambalardan dökülen ziyalarla tutuşarak, siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek, yahut bir neşeyle incila ederek devam ediyordu. Şimdi eserin sonuna geliyordu. Hayat cidalleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra, Afaka bulutlar yığıyor, pezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fatin Dilaver ayağa kalktılar. Bir müddetten beri kendisini kaybeden raci, gayretini toplayarak İlham-ı Efendi'ye bir şey söylemek arzusuyla başını çevirdi. Süleyman Vahdet Efendi Hüseyin Nazmi'ye eğildi. Yavaşça bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-i aşkında diye bir şey başladı. Fakat Hüseyin Nazmi'nin dinlemeye vakti yoktu. Arkadaşının bu muzafferiyetine, eserinin şu saniha ulviyetine karşı kendisini zapt edemiyor. Rikatinden, sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine terakkup ediyordu. Abdi Cemil şimdi siyah gecesinin levhazını tasvir ederek semaları şimşeklerle tutuşturmakta, bulutları yıldırımlarla parçalamaktayken Nargihan gözü bir noktaya tebercü etti. Ta ötede odanın kapısına. Güya kapının bir kanadı yavaşça belirsiz titriyor, sallanıyor, küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu. Bu faslaların arasından gözleri bir beyaz gölge fark eder gibi oldu. O vakit bütün vücudu titredi. Lamia. Demek Lamia deminden beri orada şiirin Çuğ Zaferi karşısındaydı. Şimdiye kadar onu düşünmemiş, orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmişti. Oraya daha ziyade bakamadı. Şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hasıl ettiği tesiri ufak bir inşat sakatlığıyla izale etmekten korktu. Gözlerini çevirdi. Artık eserin sonuna ancak bir sahide kalmıştı. Şimdi sesi karar perdesinin aralayak pest sedalıyla dolaşıyordu nihayet bütün bahar sabahının şarşaası o günlerin ve gecelerin didinişleri çırpınışları bir eninle zulmetlere büründü şimdi Hüseyin Nazmi Fatin Dilaver Masar Feridun Hasan Latif Ahmet Cemil'in etrafını almışlar ellerini sıkıyorlar yanına sokuluyorlar sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar bayrama sevinen çocuklar gibi gürültü ediyorlardı Nefi-i Devran şimdi demin Hüseyin Nazmi'ye başladığı cümleyi bitirmek için yaklaşmış, racinin yavaşça bu yolda şeyleri anlamak için galiba Ferenkçe bilmek lazımmış mütalasıyla başlayan Nutku'nun arasına karışmıştı. İlhame Efendi tebriklere iştirak etmemeyi zarafete mugayr addederek Ahmet Cemil'e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarf etmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu. Ahmet Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeye çalışıyor, fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. Otururken kapı ebelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş, sanki o da tebriklere iştirak etmişti. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu. Ahmet Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi. Fakat artık kulaklarını dolduran metiklerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cabidani bir haz vardı. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mübahase parçalarını serbest bıraktı. Sonra "Arzu ederseniz bahçeye çıkalım." dedi. Şimdi masar Feridun Bey İlhami Efendi'ye Ahmet Cemil'in eserinden bahsediyor. Hasan Latif Bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükutunun zübdesi olmak üzere Hüseyin Nazmiye uzun uzun fasılalarla yaman eser, yaman eser nakaratını dinletiyor. Süleyman Vahdet Efendi, Bert Akrib, Fatin Dilaver Bey'e henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir münasebetle hatırına gelen bir beytin kapalıca aşkını açık bir tefsirle anlatmaya çalışıyor ve Bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu. Yemek odasından çıkmaya başladılar. Raci, Ahmet Cemil ile en sona kaldı. Yalnız kaldıklarını görünce takarrup etti. Biraz tutuklukla, biraz nefsine cebirle, deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi. Enişteniz umumiyet üzere fena değil dedi sonra bu esas üzerine muhaverinin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi. Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş. Acaba sebebini anlayabilir miyim?" dedi. Ahmet Cemil eniştesinin raciyi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahtur ediyordu. Fakat o kararın henüz tatbik mevkine konulduğuna vakıf değildi. Racinin soruşundan En işte ne beni kovdurttuyormuşsun manasını duyar gibi oldu. Müstahak olmadığı bu serzenişe belevhaksız ve bellisiz bir şekilde maruz olmaktan kızardı.